Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihi Allah fe la mudille ve men yudlil fe la hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd. Fe inna estaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir dersimizde bugün inşallah İbrahim Suresi 5. ayetiyle devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle mealin şöyle buyuruyor. Ant olsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Ubeyb'in Ka'b radiyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu işitmiştir. Musa aleyhisselam kavmine Allah'ın günlerini hatırlattı. Allah'ın günleriyle kast edilen, Allah'ın onlara verdiği nimetler ve belalardır. Bunu Müslim Nesai-i Kübra'da, Taberi tefsirinde, da rivayet etmişlerdir. Mücahid Rahimullah, ayetler ile, el-ayat ile kastedilen açıklamalardır, delillerdir demiştir. Yine dedi ki Allah'ın günleriyle kast edilen kendilerini Firavun ailesinden kurtarması, onlar için denizi yarması, buğutla gölgelendirmesi ve kudret helvasıyla bıldır neti indirmesidir. Suhaib radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Müminin durumuna şaşılır. Zira onun her durumunda hayır vardır. Bu müminden başkası için söz konusu değildir. Ona bolluk isabet ederse şükreder ve bu kendisi için hayır olur. Ona darlık isabet ederse sabreder, bu da kendisi için hayırlı olur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Evet, çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Kavliyle ilgili olarak bu. Yani iman eden kimse için başına gelen her şeyde istifade edeceği, kendi lehine değerlendireceği durumlar vardır. Ama iman etmemiş olan kimse için bunların ona bir faydası olmaz. Çünkü iman etmedikçe amellerin Kişiye e, iman vehine faydası olmaz. Dolayısıyla kişinin başına ya bolluk gelir ya darlık gelir. Yani bunlarla sürekli imtihan edilir kişi. Fakat mümin bunları değerlendirir. Başına bolluk geldiği zaman şükreder. Yani e, şükür iman amellerindendir. İman nasıl tarifi esnasında dil ile, kalp ile ve azalar ile diye tarif ediliyorsa bütün iman amellerinde de aynı şey geçerli. Yani şükrün kalbe düşen bir yönü var, dile düşen bir yönü var bir de azalara düşen bir yönü var. Kalbe düşen yönü müteşekkir olmak, şükretmek, yani hamd etmek, Allah Azze ve Celle'ye kalpten minnet duymak. Dile düşen malum Zikir, şükür zikirleri, Allah'a hamd etmek, şükretmek, dil ile bunu yapmak. Azalara düşen de Allah'ın kişiye verdiği nimetler ile Allah'a isyan etmemesi. Bilakis Allah'ın emri yolunda, mesela mal e, Allah Azze ve Celle nasip etmişse, bu malı isyan yolunda değil de itaat yolunda kullanması, infak etmesi, bunun gibi. Darlık isabet ettiğinde de sabreder. Yani mümin kişi, İman etmemiş olandan farklı olarak başına darlık geldiği zaman işte feryadı figan etmez. Bundan dolayı Allah'ı mahlukuna şikayet etmez. Sabreder. Ve sabrından dolayı da Allah'tan bir karşılık bekler. Yani burada demek ki sabır da iman ameli. Bunun kalbe düşen kısmı Allah Azze ve Celle'nin takdirinden dolayı kanaatkar olmak. Başına gelen şeyden dolayı kanaat etmek. Dile düşen kısmı dilin ve azaların hakeza aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye isyan içeren herhangi bir fiilde, sözde bulunmaması. Yani mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliye hasletlerini anlatırken başına işte musibet gelen kimsenin işte yanağını vurması, yakasını paçasını yırtması gibi bir şeylerden bahsediyor. Yani cahiliye halkının böyle davrandıklarını ve Müslümanların bundan alabildiğine sakınması gerektiğini, onlara benzememesi gerektiğini emrediyor. Burada da işte sabır, kişiye Allah'a isyan içeren e, herhangi bir fiile dair dürtü geldiği zaman bunu e, azalarından alıkoyması. Yani azalara düşen e, burada imsak, yani geri durmaktır. Mesela öfke, öfke anında sabretmek. Kişi öfkelenir, öfkelendiği anda batıl sözler söylemesi veya batıl hareketler yapması beklenir. Şeytan bunlara e, sürükler insanı. İşte sabreden kişi bu söz ve fiillerden hem dilini hem diğer organlarını alıkoyar. Sabretmeye bunların hepsi dahildir. Tabi bu e, şükür ve sabır oldukça geniş bir kavram. Biz sadece örnek kablinde bunları söylüyoruz. E, bu Demek ki bu ayetler, Musa Aleyhisselam'a verilen ayetler ve onun Firavun,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 İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Evet. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde de burada da e, bildiriyor ki Firavun onlara İsrailoğullarına azabın en kötüsünü tattırıyordu. En büyük azabı yapıyordu. Bunun başında e, oğullarını kesip kadınlarını bırakması daha önce geçmişti e, bunun sebebi. Yani Firavun oğullarını e, medyumlarından, işte birinin erkek kavminden, İsrailoğullarından bir erkeğin kendisinin mülkünü yıkacağını haber almıştı. Bir rüya tabiri olabilir veya işte medyumların, kahinlerin verdiği bir haber olabilir. Böyle bir haber aldığı için İsrailoğullarına bu eziyeti yapıyordu. Kadınlarını sağ bırakıyor fakat erkeklerini öldürüyordu. işte Allah Azze ve Celle o imtihan sürecinde İsrailoğullarını Firavun'un azabından kurtarmıştı. Bunu hatırlayın diyerek Musa Aleyhisselam'ın diliyle hatırlatıyor. 7. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Numan Bin Beşir Radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. ''İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez, aza şükretmeyen çoğa da şükredemez, nimeti anlatmak şükür, anlatmamak nankörlüktür, cemaat berekettir, ayrılık ise azaptır.'' Bunu Bezzar, Ahmet bin Ambel, eşşükürde İbn-i Dünya, Şabul İman'da Beyhaki Hasen bir isnafla rivayet etmişlerdir. ''Yani insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez, aza şükretmeyen çoğa da şükredemez.'' Yani insanın e, mevcut bulunduğu haldeki nimetlere e, şükretmiyor olması Allah kendisine daha fazla işte nimetler verdiği zaman e, şükretmeyeceğinin bir göstergesi. Yani bazılarının dediği gibi işte benim şöyle malım, şöyle imkanlarım olsaydı Allah yolunda şunları bunları yapardım demesi e, bunun doğruluğu ancak o anda. Yani elindeki imkanlarla ne kadar Allah yolunda bunları yapıyor? Mesela ekmeğinin yarısını bölüp komşusuyla paylaşıyor mu? Bunun gibi. Eğer bunları yapıyorsa bu kimse daha fazlasını da e, nasip edildiği zaman bunu da şükür olarak eda edecektir. İnsanlara teşekkür etmek de işte Allah Azze ve Celle'nin kullar arasındaki hukuka verdiği önemin bir göstergesi. İnsanlar yani Allah Azze ve Celle bazı insanları kendisinin ulaştırdığı nimetlere bir vesile kılmıştır. Ve onlara da şükredilmesini, yani teşekkür edilmesini bize meşru kılmış. Bunu yapmayan, yani ben sadece Allah'a şükrederim, insanlara teşekkür etmem diyen burada muhalif oluyor demek Bu doğru bir tavır değil. İnsanlara teşekkür ancak Allah'ın meşru kılmasından dolayı. Çünkü Allah onu vesile kılmış ve sen de ona teşekkür edersin. Nimet anlatmak şükür, anlatmamak ise nankörlüktür. Yani Allah Azze ve Celle'nin mesela hadiste buyurulduğu gibi Allah nimetinin kulu üzerinde görülmesini sever. Allah kişiye imkan vermiştir fakat o kimse kendisini müptezel gösterir. Yani sanki Allah kendisini fakir kılmış gibi yani Allah'ın nimetini gizliyor. Fakir gibi giyiniyor, fakir gibi yaşıyor. Fakat Allah'ın kendisine nimetleri var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah nimetinin kulu üzerinde görülmesini sever. Yine kulun Allah'ın nimetlerini anlatması ettehaddüs bir nimetillah. E, Duha suresinin sonunda geçiyor. Fe emma bin nimeti rabbike fe Rabbinin nimetine gelince onu anlattı anlat. Yani Allah Azze ve Celle bunu istiyor. Dolayısıyla Allah'ın kendisine imkan verdiği, mal verdiği, mülk verdiği, e, nimetler verdiği bir kulun e, işte bunları sanki Allah kendisine hiç lütfetmemiş gibi sürekli e, yakınması, sürekli darlıktan şikayet etmesi e, kula yakışmayacak bir şeydir. İbrahim Aleyhisselam'ın e, oğluna yaptığı nasihatlerden birisinde mesela ilk hanımında hanımı diyor ki işte geçimimiz kötü, şöyle darlık içindeyiz, böyle darlık içindeyiz. İbrahim Aleyhisselam oğluna bir mesaj gönderiyor. Oğlum geldiği zaman ona söyle ki kapısının eşini değiştirsin. Ve İsmail Aleyhisselam'a bu ulaştırıldığı zaman o mesajı anlıyor. Seni boşamamı istiyor babam diyor. Ve onu boşuyor. Sonraki aldığı hanımı İbrahim Aleyhisselam ziyarete geldiği zaman işte bolluk bereketin içindeyiz. Allah'a hamdolsun, Allah'a hamd, olsun. Allah hamd şükür, senalar ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam bu defa onunla şu mesajı iletiyor. Yani oğlum geldiğine ona söyle ki kapının eşiğini sağlam tutsun. Geldiğinde hanımı bildirdiğinde diyor ki o da babam seni nikahında tutmamı bana tavsiye etmiş, vasiyet etmiş diyor. İşte insanların bu şekilde yaptığı şeyler bir körlüktür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dünya nimetleri konusunda kendinizden üstün olanlara bakmayın. Sizden daha düşük seviyede olanlara bakın. Yani imkanlar bakımından sizden daha alt seviyede olanlara bakın. Bu Allah'ın nimetlerini takdir etmeniz konusunda daha layıktır diyor. Yani dünyevi imkanlar bakımından siz gözünüzü zenginlerin, sizden daha imkanlı kimselerin yaşamlarına, onların standartlarına dikerseniz, Asla halinizden memnun olmazsınız, bugün dünya peşinden koşanlar da hep bu standartları istedikleri için Allah'ın mevcuttaki nimetlerinden gafil bir şekilde yaşarlar. Yani hali hazırda Allah Azze ve Celle'nin pek çok nimetleri vardır. Ve insan bunları e, görmezden gelir, unutur, gafil davranır ve sürekli e, bir hırs içerisinde yaşamaya bakar. Din konusuna gelince dinde de sizden üstün olanlara bakın, sizden daha düşük olanlara bakmayın. Yani işte ben bu günah işlediysem herkes işliyor, işte herkes bunu yapıyor, böyle demeyin. Din konusunda her zaman sizden üstün olanları e, örnek edinin. Sizden daha takvalı hareket edenleri örnek edinin. Allah'tan sakınmayan kimseleri bu konuda baz almayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yönlendirmeyi yapmıştır. Demek ki nimeti anlatmamak, Nankörlüktür. E, hatta bir de buna e, Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği musibetlerden şikayet, hastalıktan şikayet, e, fakirlikten şikayet, bunun gibi şeyler de girerse e, bu daha kötü. İşte cahiliye hasletlerini yaklaştırır insanı. Cemaat berekettir, ayrılık ise azaptır. Bu gayet açık bir husus. Ayrılık, e, özellikle din konusunda insanların fırkalara bölünmesi Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle hiçbir yerde ihtilafı övmüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ihtilafın öldüğünü görmüyoruz. Sadece seleften bazılarında işte ashabın ihtilafı bizim için geniş bir rahmettir şeklinde sözler söyledikleri rivayet edilmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aydiyeti sahih değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işte ümmetimin ihtilafı rahmettir. Böyle nispet edilen bir rivayet sahih değil. Uydurmadır bu rivayet. Fakat seleften bazıları böyle bir söz söylemişlerdir. Bu söz yerinde doğrudur. Yani yerinde doğrudur. Fakat umumlaştırılırsa batıl bir manaya yorumlanmak. Yani ihtilaf sanki dinde arzu edilen bir şeymiş gibi gösteriliyor bu sefer. Batıl olan kısmı bu. O zaman işte cemaat azap olur. Yani ihtilaf eğer rahmet olursa, umum manada, her halükarda, mutlak bir şekilde ihtilaf, rahmet olursa o zaman cemaat azap olurdu. E, rahmetin tam zıddı olurdu. Halbuki naslar böyle değil. Hep wa tesmihu bi hablillahi cemiyah, vela ayrılmayın. Allah'ın etpine toplan, sımsıkı sarılın. E, e, naslar hep böyle cemaati bir arada olmayı teşvik edici şekilde gelmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam hadisinde tek kişi e, şeytana iki kişiden daha yakındır veya iki kişi şeytandan tek kişiden daha uzaktır. <gülüyor> Şeklinde alabildiğine Müslümanların ittifak içerisinde, birlik içerisinde olmasına teşvik etmiştir. Peki selef bundan neyi kastediyor? Yani mesela Ömer bin Abdülaziz sahabenin ihtilafı bizim için geniş bir rahmettir derken neyi kastediyor? Bu ancak tenevvu dediğimiz farklılıklara yorumlanır. Yani bir konuda şeriat kesin hükmü bildirmemiş de insanların iştihadına bırakmış. O konuda iştihad serbestliği bırakmış. Şeriatın genişliğindendir bu. Tenevvu. Yani şöyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Bu bütün ümmet içindir. Yani bunu şayet işte mezheplerden birisi şu fiili alır, diğer mezhep şu fiili alır. Bu mezhepten olan şu fiille hareket edemez. Böyle bir sınırlamaya girildiği zaman bu şüphesiz fırkalaşmanın ta kendisi olur. Ama böyle değil. Tenevvu dediğimiz şeyler birbirine zıtlık içermeyen, her ikisinde yapması meşru olan şeylerdir. Mesela az önce bir şey söyledik. Allah Azze ve Celle e, nimetinin kulu üzerinde görülmesini sever diyor hadiste. Bir kimsenin niyeti burada Allah'ın nimetini ishar etmektir. Kendi üzerindeki nimetini ishar etmektir. O kimse hep yeni elbiseler giyinir. Bu meşrudur. Peygamber Aleyhisselatü sünnetinde vardır. Sahabelerin uygulamasında vardır. Buna teşvik vardır. Yeni giyinir. E, yamalı giyinmez. Eski elbise giyinmez. Hep bunlar niyeti... Allah'ın nimetini isar etmektir. Yani şükrü ifa etmektir esasında. Diğer bir Müslüman da tutar der ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bezaze imandandır. Yani sadelik imandandır diyor. Yani gösterişli şeylerden kaçınmak, sıradan giyinmek, biraz böyle varı. Bir kimsenin niyeti budur. Bu sebeple, bu niyetle hareket ederek biraz daha düşük şeyler Düşük bineye biner, düşük elbiseler kullanır. Yani çok kaliteli, çok pahalı şeyleri tercih etmez de. Kendisini daha çok zühte, kalbinin dünyaya bağlanmaması için bu tip şekilde bir görüntü ishar eder. Bu da meşrudur. Yani biri diğerini şayet çirkin görmezse bu rahmettir. O da sevap alır, bu da sevap alır. Hatta kişi bazen... Bezaze yapar. Yani sade giyinir. Bazen de Allah'ın nimetini isar etmek için daha güzel şeyler giyinir. Bunu bazen yapar, bazen terk eder. E bunlar tenevu dediğimiz şeylerdir. Kişinin niyetine göre hayır kazanacağı farklı amellerdir. Böyle bir şeyden bahsediliyorsa evet, böyle ihtilaflar rahmettir. Ama biz buna ihtilaf demiyoruz da tenevu diyoruz. Amellerde de böyledir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir konuda birden farklı davranışlar sabit olmuştur. Eğer sabitse biri diğerini iptal etmiyorsa, biri diğerini batıla çıkarmıyorsa bunların her ikisiyle de amel etmek meşrudur. Buna örnek olarak genellikle şeyi veriyoruz. Ee i̇şte namaza başlarken tekbirde ellerin kaldırılacağı yer. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam omuzlarına kadar kaldırdı, baş hizasına kaldırdı, hatta başın yukarısına kadar kaldırdı. Sabit olmuştur. Bir Müslümanın bu sünnetle amel etmesi için işte mezheplere girip çıkması gerekmez. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuşsa bazen böyle yapar bazen diğerini yapar yapabilir. Bu tenevudur. Yani şeriatta meşru kılmış şeylerdir. Bu ihtilaf değildir. İhtilaf ne zaman olur? Yani tenevudan ihtilaf ne zaman çıkar? Şeriatta izin verilmiş bir şeyden dolayı sen mesela bu tekbirlerde el kaldırma şekillerinden birini tercih ettin. Ve hep bunu yapıyorsun. Bu sefer diyorsun ki karşıdaki kardeşin veya safta yandaki kardeşin başını yukarısına kadar kaldırıyor. Böyle olmaz deyip ona karşı çıkarsa, onun amelini eksik görürsen batıl görürsen bak tenevv bu sefer firkate dönüşür. Ayrılığa dönüşür. Mezhepler bunu yapmıştır işte. Mezheplerin ihtilafı rahmet değil bu sebeple azaba dönüşmüştür. Meşru olanı başkalarına kısıtlamış. Veya mesela selamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan namazda Esselamu Aleyküm diyerek selam verdi gelmiştir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah gelmiştir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh gelmiştir. Bir Müslüman bu selamların her biriyle amel eder. Namazında her birisiyle amel edebilir. Ama bunlardan birini tercih etti de diğerine karşı çıkarsa bu sefer tenevvü olan ihtilaf, Azap olan bir ihtilafa dönmeye başlar. İnsanlarda fırkalaşmaya sebebiyet vermeye başlar. Fırkalaşmaya götürdüğü anda iş tehlikeye girer. Yani sen e, delile dayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen e, sabit hadislerle amel et. Başka bir kardeşin de başka bir hadisle amel ettiğinde buna karşı çıkma. Mesela biz secdelerde el kaldırma hadislerini görüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bunun sabit olduğunu biliyoruz. Bazı Müslümanlar, diğer bazı Müslümanlar yani Kur'an ve sünnetle amel eden. Yani mezheple veya riyle değil. Kur'an ve sünnetle amel eden bazı Müslümanlar da vardır ki mesela Buhari'deki işte Allah Resulü aleyhissatü vesselam İbn Mer'den radıyallahudan e, secdelerde ellerini kaldırmazdı ibaresine takılıyor ve bundan dolayı secdelerinde ellerini kaldırmıyorlar. Şayet bunu yapan kimse bize karşı çıkarsa yani secdelerde el kaldırılmaz diyerek bunu yanlış görürse o hatadadır. Aynı şekilde biz de onu batılda görürsek, senin amelin, namazın geçersiz dersek bu da batıldır, hatadır. Ne sen onunkini hatal göreceksin ne o seninkini hatal görecek. Peygamber Aleyhisselatü sallamdan bunlar gelmiştir. i̇bn Radyalanmadan Ömer işte bu rivayetin bizim için bizim indimizde bir açıklaması var. Yani i̇bn Ömer bizzat kendisi de secdelerde el kaldırmaya başlamış ve bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etmeye başlamıştır diye bizde fazladan ziyade bir ilim var. Biz bu ilmi ulaştırmış olmamıza rağmen karşıdakinin hocaları diyor ki işte o rivayetler şaz kabul edilir böyle yaklaşıyorlar. Bunları ayrılık meselesi haline getirmemek lazım. Kişinin gayesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak olduğu sürece ama işe mezhep ve reyler girerse yorumlarla tevillerle sabit olan sünnetler iptal edilirse o zaman problem başlar. Mesela bir kimsenin sünnetle amel etmemesinde, bizim indiğimizde sabit olan sünnetle amel etmemesinde çeşitli sebepler olabilir. Bunlardan birisi az önce söylediğimiz gibi ilmi yaklaşımlardır. Onun bir veç'i vardır. Bu tamam, bu tolere edilir. Bu ihtilaf e, meselesi haline getirilmemelidir. Müslümanlar bu sebeple birbirine arka dönmemelidir. Ama NASA karşı akli yorumlar getiriliyorsa, batıl şeyler getiriliyorsa, mesela şöyle diyen bir kimse kesinlikle e, batıldadır hatta şirktedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünnetini ispat ettik, tarihlerini getirdik. Fakat bu adam az önce söylediğimiz ilmi gerekçelere değil de şunu öne sürüyor. Ya işte fitne çıkarmamak lazım, bu insanlar namaz kılarken işte de kaldırmıyor, işte mezhepsiz zannederler falan filan. İşte onlardan hareket etmemek lazım. Böyle gerekçeler sunuyorsa bu Allah korusun şirk tehlikesiyle karşı karşıyadır, işte buna karşı çıkılır. Yani bunların ayrımlarını iyi yapmak lazım. Karşı çıktığımız şey nedir? Neden karşı çıkıyoruz? Bunları oturtmamız lazım. İlimle hareket edilmesi lazım. Cemaat berekettir. Ayrılık ise azaptır. Ayrılık burada umum bir ifade. Cemaat ise her şeyden önce Peygamber aleyhisselatü vesselamın ashabını topladığı cemaattir. Yani bir kimse Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ve ashabının topluluğuna katılıyorsa, itikadında ve amellerinde onlara uyuyorsa, yaşadığı beldede de, yaşadığı ülkede tek başına dahi olsa o cemaate mensup olmuştur. Cemaate mensuptur. Ama yaşadığı bölgede, ülkede Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine, ashabının sünnetine, onların menhecine muhalif bir davranış hakim onlara tabi ise, aralarında hiç ihtilaf yoksa, hepsi batıl üzerinde birleşmişse bir ülke halkı, bir memleket halkı, onlar cemaatten ayrılmıştır. Yani cemaat, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, yani Allah'ın gönderdiği vahiyle e, ittifak halinde olmaktır. E, asıl cemaat, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın oluşturduğu cemaattir. Yani bir kimsenin cemaatten ayrılmamak için gözeteceği şey, ashabın gittiği yolun dışına çıkmamaktır. İşte o zaman ashabın yolu bize ihtilaf ettiklerine dahi rahmet olur. Mesela bir görüş tercih edersin, bir görüşe tabi olursun. O görüşte sahabenin açıklaması vardır. Sahabeye tabi olursun. Başka bir görüş yine sahabeden sabit olmuştur. Ona tabi olursun. Cemaatin dışına çıkmış olmazsın. Ama üçüncü bir görüş icat ettin. Sahabe o nasıl ne böyle yorumlamış ne şöyle yorumlamış sen üçüncü bir görüş çıkardın ortaya yeni bir yorum getirdin bu işte ayrılıktır cemaatten ayrılmaktır bu sebeple itikad eser yazan alimler eskiden mesela İsmail'in el itikadında bu açıkça belirtilir ihtilaf ettiğinde dahi selefin ihtilafının dışına çıkmamak derler selefin ihtilafının dışına çıktığın zaman o zaman fırkaya düşmüş olursun. Mesela bazı meseleler vardır. Sahabe ihtilaf etmiştir. Ve e, Nas'ın anlaşılması noktasında, yani biz nasıl hareket edeceğiz, Nas'ın anlaşılması noktasında biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama sahabenin iki görüşü arasındayız. Mesela Allah Azze ve Celle'yi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görmesi meselesi. Sahabenin birisi diyor ki, görmedi Peygamber Aleyhisselatü vesam Rabbini görmedi. Diğer bir sahabe diyor ki, gördü. Rabbini gördü. Yine farklı bir tarikten gelen İbn-i Abbas Radyalanı'ndan gelen rivayette kalbiyle gördü. Yani bir rivayette işte o bir nurdur ben nasıl göreyim? Kavli geliyor. O bir nurdur. Ben nasıl göreyim? Ee, İbn-i Abbas Radyalanı'ndan kalbiyle gördüğü Cibad edilmiştir. Şimdi i̇bn Abbas'tan geldiği için bu yorum, biz buna bağlanırız. Ama bu işte Selef'ten gelmese de bizim icat ettiğimiz bir görüş olsaydı uzak durulması gereken bir görüş olurdu. Yani Selef'in e, sınırlar dışına çıkmamamız lazım. Selef, yani Selef'in imamları, sahabe, sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tabi'in ve müştehid imamlar dediğimiz imamlar bu konuda hassas idiler. Ee, şimdikilerin rahatça yorum yaptıkları konularda onlar çekiniyorlardı. Mesela işte diyorlardı ki Ahmet bin Ambel Rahimullah, şeytanlar Ramazan ayında zincirlere bağlanır. O halde diyor nasıl oluyor da işte Ramazan'da bir takım insanlar güne işliyorlar. Ahmet bin Ambel istese yorum yapar. Yani bizim aklımıza gelen yorumlar onun aklına gelir. Bu ilimsizlikten değil. Diyor ki nasıl böyledir böylece teslim olmak gerekir. Şimdi seleften böyle bir yorum gelmediyse burada sus. Sen yoruma gitme. İlla birilerine işte akılcı, mutezli biriler mesela bugün bazı şeyleri inkar etmeye kalkıyor. Selefin yapmadığı açıklamalarla e, aklın alanı olmayan konulara girme. Selef bundan alabildiğine kaçınıyorlardı. Evet. İşte bu noktalarda selefin ihtilafı bizim için rahmet olur. Yani birinin susduğu konuda diğer bir sahabe açıklama yapmıştır. Biz ne yaparız? O açıklamayı alırız ve bidat eline karşı hüccet getiririz. Bunun gibi. Birinin veya eksik açıkladığı, birinin eksik bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği bir noktayı başka bir sahabe tamamlıyor. O mesele öyle değil diyerek. Mesela bir mecliste olayı, herhangi bir olayı Hangi sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir karara bağladı? Hangi olay üzerine kimler sebebiyle oldu? Bunların açıklaması var. Mesela dün bir yazı yayınladım. Diyor ki Ahmet bin Hanbel müsnedinde gelen bir tarikinde işte Sakif kabilesi İslam olurken, İslam'a girerken zekat vermemeyi ve cihad etmemeyi şart koştular. Rivayet bu kadar geliyor Ahmet bin Hanbel'de. Diğer bir tarikine bakıyorsun. Mesele bu kadar değil. Onlar bunu şart koştular ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Müslüman oldukları zaman zekat da verecekler, cihat da verecekler dedi. Bak, diğerinin eksik aktardığı şey, yani bir mesela Cabir Radyalan'a soru soruluyor sahabe. Sakif kabilesinin Müslümanlığı nasıl oldu? Onlar şart koştular mı? Soru bu. Cabir Radyalan diyor ki, evet şart koştular onlar. Zekat vermemeyi ve cihat etmemeyi şart koştular sorunun cevabı olarak bunu söylüyor. Gerisi burada anlatılmıyor. Diğer bir tarihte diyor ki, evet bunlar bunu şart hoşlar ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Müslüman oldukları zaman cihatta yapacaklar, zekat da verecekler. Bunun gibi, yani nasıl böyle tarihler bir araya getirildiğinde kapalı olan hususlar, yanlış anlaşılmaya müsait hususlar açıklığa kavuşuyorsa, sahabelerin de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan işittikleri bazı bilgiler, Bazen vasıtalı olarak işittikleri, bazen doğrudan işittikleri bazı bilgiler birbiriyle tamamlandığı zaman bir açıklığa kavuşuyor. Bunun gibi e, mesela Ubey bin Kabra diye olan su sudan dolayıdır hadisini e, ilk zamanlarındaki duruma göre, ilk işitilen duruma göre, nesihten önceki duruma göre e, yorumluyor ve kişi cinsel ilişkiye girdiği zaman eşiyle, İnzal vaki olmadıysa usül gerekmez diyordu. İlk başta böyleydi zaten hüküm. Fakat neshe dair haber, Ayşe Radyalana'dan geliyor. İşte dört şubesine oturdum mu inzal vaki olsun veya vaki olmasın usül vacip olur. Bu hadisle onun hükmü kaldırılmıştır. Ama şu hadise ulaşmayan bu sahabe halen bununla fetva vermeye devam ediyor. Peki su sudan dolayı hükmü iptal mi oldu? Bu geçerliliğini şu konuda devam ettiriyor. Kişi rüyasında ihtilam olur. Uyandığında e, ıslaklık görürse usul gerekir. Rüyasını hatırlamıyor. Fakat uyandığında bir ıslaklık görüyor. Bunun gusletmesi gerekiyor. Susudan dolayıdır bundan ötürü. Rüyasında Hatırlıyor bir şeyler olduğunu fakat uyandığında kuruluk var. Hiç yani e, bir alamet yok. Büyük abdestin bozulduğuna dair. Bu kimsenin kusretmesi gerekmez. Susudan dolayıdır hadisi bu konuda halen devam ediyor. Yani biz bazen sahabelerin, işte farklı fetvalarının olduğu konularda e, ilme kavuştuğumuz anda işte bu da bu sahabenin görüşüdür diyerek diğeriyle amel edemiyoruz. Yani ihtilaf sahabenin ihtilaf rahmetleri derken mutlak alınmamasıyla kastımız budur. Mesela iki tarafın ilmi bize ulaştığında biri diğerini neshetmiş, tahsis etmiş, takyid etmiş bunun gibi e, diğerini iptal edici durumlar varsa işte bu sahabeler de böyle fetva veriyordu diyerek bununla hareket etmeye devam etmiyoruz. Aleykümselam. <Gülüyor> <Gülüyor> Hasan el Basri dedi ki: bana bildirildiğine göre Allah Teala bir toplana nimet verdi mi onlardan şükretmelerini ister. Eğer ona şükrederlerse onların nimetini artırır. Nankörlük ederlerse nimetini onlara azaba çevirir. Evet bu ayetteki mananın ta kendisi eğer şükrederseniz elbette size artıracağım. Nankörlük ederseniz de hiç şüphesiz azabım şiddetidir diyor Allah azze ve celle. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı gafil olmamak gerekir. Hem dil ile hem kalp ile hem azalarla bu şükrü eda etmek gerekir ki Allah nimetlerini üzerimize artırsın. Nankörlük ettiğimiz takdirde de, bunun zıttını yaptığımız takdirde de Allah Azze ve Celle azab ile tehdit ediyor. Sekizinci ayet, Musa dedi ki aleyhisselam, Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, Bilin ki Allah gerçekten zengindir. Hamd edilmeye layıktır. Ebu Zerr. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Allah Tebarek ve Teala buyurdu ki, ''Ben zulmü kendime haram kıldım ve onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım, hepiniz dalalette, sapıklıktasınız. Yalnız benim hidayete erdirdiğim müstesna.'' Öyleyse benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kullarım hepiniz açsınız yalnız benim doyurduğum müstesna. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım hepiniz çıplaksınız yalnız benim giydirdiğim müstesna. Şu halde benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım siz gece gündüz günah işliyorsunuz bütün günahları affeden de benim. Şu halde benden af dileyin ki sizi affedeyim. Ey kullarım! Sizin bana zarar vermeye elbet gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Bana fayda vermeye de gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Ey kullarım! Sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en takva sahibi bir adamın kalbi üzere olsalar bu benim mülküme bir şey eklemez. Ey kullarım! Sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz en sapık bir adamın kalbi üzere olsalar bu benim mülkümden bir şey eksiltmez. Ey kullarım! Sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz bir toprağın üzerinde ayağa kalkarak benden isteseler, ben de her insana dilediğini versem, bu bende olandan ancak iğnenin denize batırıldığı vakit azalttığı kadar azaltır. Ey kullarım, bunlar ancak sizin amellerinizdir. Onları size sayıyorum. Sonra onların karşılığını size eksiksiz veriyorum. O halde kim hayır bulursa Allah'a hamdetsin. Hayırdan başka bulan da ancak Kendisini kınasın. Bunu Müslim, Bezze Rahmet ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Burada Allah Azze ve Celle kullarını esasında tevhidine çağırıyor. Kendisini birlemelerine çağırıyor. İsteklerini Allah'tan istemeye ee, ve ona olan muhtaçlıklarına uyarıda bulunuyor. Ee, i̇şin başında, kavlin başında zulmü kendisine haram kıldığını yani Allah Azze ve Celle kimseye zerre kadar zulmetmez. Kendisine haram kıldığı gibi sizin aranızda da haram kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Bu sebeple birbirinize zulmetmeyin. Evet, gerek hidayeti, takvayı Allah'tan istemek gerektiği gibi giyinme, yeme içme, rızık gibi şeyleri de yine Allah'tan istemek burada emrediliyor. Dokuzuncu ayet sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Rasulleri kendilerine deliller getirdi de onlar ellerini ağızlarına götürdüler ve dediler ki: Biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içerisindeyiz. İbn Mesud radıyallah dedi ki: Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi onları Allah'tan başkası bilmez bu ayeti okudu ve dedi ki nesep bilginleri yalan söylemektedir evet onların haberlerini Allah'tan başkası bilmez yani ne demek bu ancak Allah Resulü ile bildirir e, vahyi ile bildirir bunlara sahip olur insanlar yani bu konudaki bilgi ancak bu yolla sahip olur bu sebeple İbn-i Mesud Radyalan diyor ki, nesep bilginleri, bu soy bilginleri, işte falan filanın soyundan falan diye böyle sayanlar yalan söylemektedir. İbn-i Mesud Radyalan yine dedi ki, ellerini ağızlarına götürdüler. Yani rasulleri olan kinlerinden dolayı parmaklarını ısırdılar. Katade dedi ki, kavimleri ellerini sözlerini reddetmek üzere rasullerin ağzına götürdüler. Yani burada kendi ağızlarına değil de rasullerin ağzına götürdüler diyor. Mücâhid dedi ki ellerini ağızlarına götürmelerinden kasıt rasullerin sözünü reddedip yalanlamalarıdır. 10. Rasulleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi davet ediyor. Onlar dediler ki siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. ''Siz bizi atalarımızın tatmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin.'' Mücahit burada, bir sultanim mübin kavli.'' Yani apaçık delil, ''Burhan ve beyine'' demektir. Apaçık delil demektir, demiştir. 11. ''Rasulleri onlara dediler ki, ''Biz sizin gibi insandan başkası değiliz, fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder.'' Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkanı yoktur. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. 12. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Evet, bu ayetlerde Hakk'a tevhide çağıran kimselerin kavimleri tarafından, atalarını takıl eden topluluklar tarafından mutlaka, eziyete uğratılacakları, bununla imtihan edilecekleri vurgulanmakta ve e, burada bu kimselerin, yani rasullerin e, bu eziyetlere katlanacaklarını, yani siz ne yaparsanız yapın, biz katlanacağız, e, tevekkül edilecek makamda yalnız Allah'tır diyerek önceden bunu da söylüyorlar. Ömer bin Attab radıyallahu anh, diyor ki, Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu, Şayet sizler Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz elbette kuşların rızıklandıklar gibi siz de rızıklandırılırdınız. Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar, akşam kursakları dolu olarak dönerler. Ahmet Tirmiz ve İbn-i rivayet etmiştir. E, i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette Resulullah ve Vesselam şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim ve ancak seninle düşmana karşı mücadele ettim. Allah'ım...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 ''İşte biz cahiliyede doğduk, bir takım pisliklere bulaştık. Bunlar olsa olsa bizim çocuklarımızdır. Onlar tevhid üzere doğdular, tevhid üzere yaşadılar, onlar olabilir.'' dediler. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca çıktı ve şöyle buyurdu. ''Bu kimseler ruh'ya yaptırmayanlar, tatayyür yapmayan, yani uğursuzluğa inanmayan, dağlama yaptırmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir.'' buyurdu. Bunun üzerine Uqayşe bin Mihsan radiyallahu anh, ''Ben de onlardan mı Resul?'' dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu.'' Başka birisi daha kalktı. Ben de onlardan mıyım? Ey Allahın Resul dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ukaşe seni geçti buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bukhari bunu e, yine Müslim birkaç farklı yerde rivayet ederler. Ufak tefek lafız farklılıkları var. Bu kimselerin özellikleri bunlar. Yani hesapsız, azapsız cennete girecek kimseler rukiye yaptırmayan. Rukiye yaptırmayanla kastedilen şudur. Burada gayrimeşru rukiyeleri yaptırmayanlardır. Yoksa meşru olan ruhiyeleri yaptırmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan da sahabelerinden de sabit olmuştur. Yani kitap ve sünnette gelen meşru ruhiyeler değil burada kastedilen edilen gayrimeşru ruhiyelerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çünkü geldiği zaman Araplarda ruhiye ya yapma vardı. Fakat Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, ruhiyelerinizi bana arz edin. Uygun gördüklerimi yapın, uygun görmediklerimi yapmayın diyerek rukyelerini arz etmelerini isterdi. Peygamber Vesselam bazı rukyeler öğretmiştir. Dolayısıyla burada kastedilenler cahiliye tarzı o rukyeleri yaptırmayanlardır. Meşhur rukyelerin yapılmasında herhangi bir şer'i açıdan problem söz konusu değil. Tatayür yapmayan, tatayür, tayara kuş uçurma Dan türeyen bir kelime. Onlar cahiliye Arapları işte kuşu uçururlar, serbest bırakırlar. Sağa giderse hayra yorarlar, sol tarafa doğru uçarsa şerre yorarlardı. Bunu yapmayanlar yani bu genel olarak uğursuzun ismi gelmiştir Tatayür. Ee, yani meydana gelen hiç alakasız şeylerden dolayı işte bunu uğursuzluğa yormak veya uğra yormak gibi şeylerden e, uzak tutuyor ümmetini. Dağlama yaptırmayan yani ateşle dağlama bu e, tedavinin en son başvurulacak bir aşamasıdır. Ateşle dağlama yapmak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun kerahatine delalet eden pek çok e, hadisler buyurmuştur. E, kendisine kanamaz çok olan bir hasta hakkında e, çok ısrarcı davranınca hep reddetmiş. En sonunda yani o kadar ısrar ediyorsanız bari hafifçe dağlayın diyerek Böyle bir izin vermiştir. Yani kerahat vardır dağlama yaptırmakta. Rablerine tevekkül edenlerdir. İmran bin Husayn radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, bizi yasakladı dağlamadan. Dağlama yaptıranlarımız ne iflah oldu, kurtuldu ne de işte bu ecirde nasibini aldı diyor. İmran bin Husayn hakkında e, o diyordu hastalığına Ebu Davud'un sünende gelen rivayette. Sabretli sıralarda meleklerin selamını istiyordu, dağlama yaptırdığı zaman bu ses kesirdi, yani meleklerin selamlarını istemez oldu diye. Müslimde de e, geliyor bu rivayet. Yani dağlama caizdir kerahatle birlikte. Fakat bunu yaptıran kişi demek ki e, cennete hesapsız ve azapsız bir şekilde girecek 70 bin kişiden ve şefaat edecek 70 bin kişiden ulamaz. Yani bu e, günah girmiş olmaz ama böyle bir hayırdan mahrum kalır. Evet, burada hadisin diğer lafızlarında Ukkaşe bin Mihsan Radiyalan diyor ki Allah'ın Resulü bana dua et de o kimselerden olayım. Sen onlardansın diyor Allah Resulü Aleyhisselatı Başka biri de istiyor fakat Ukkaşe seni geçti diyor orada kesiyor. Çünkü e, bunlar arkası gelmeyecek. Herkes e, böyle bir şey isteyecekti. Ukkaşe seni geçti diyor ve Son veriyor. Burada yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi karşısında dua etme imkanı olan birisinde dua istemenin meşru oluşuna da delil vardır. Yani benim için dua et bir kimseden böyle bir şey demenin imkan dahilinde olduğu takdirde bunun cevazına da delil vardır. 13. ayet kafir olanlar rasullerine dediler ki elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rabbleri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahiy etti. 14 ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Katade onlara dünyada yardım, ahirette cennet vaat edilmiştir dedi. İbn Abbas radıyallahu anh, dedi ki: Allah Teala Resulüne Ey iman denir. Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Onun yaktığı insanlar ve taşlardır. Tahrim suresi 6. ayetini indirdiği zaman bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti sahabeye okuyunca bir genç bayılıp yere düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini gencin kalbine koyunca kalbinin attığını gördü ve ey genç la ilahe illallah de buyurdu. Genç tevhid kelimesini söyleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu cennette müjdeledi. Sahabe ey alan Resulü aramızda bu müjdeye muhatap olan başkalarda var mı diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala'nın bu makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur buyurduğunu duymadınız mı? Yani bu ayeti okudu. Bunu hakim müstecekte veya ki şu Abdai Ebu Naim Hilye'de e Hasemir İsnad'da rivayet ediyorlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şu sözlerle ashabına dua etmeden kalktığı çok nadirdir. Allah'ım bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasibeyle, Dünya musibetlerini hafifletecek yakin ver. Allah'ım bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden ecmümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme. Bunu Tirmizi Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. 15. ayet. Fetih istediler. Her inatçı zorba da Hüsrana uğradı. Mücahit dedi ki, bütün rasuller Allah'tan yardım istediler. Hakka karşı olan ve ondan kaçan her inatçı hüsrana uğradı. Katade şöyle açıkladı, Rasuller kavimlerine karşı Allah'tan yardım istediler. Hakka karşı olan ve ondan yüz çeviren, La ilahe illallah demeyi reddeden her inatçı hüsrana uğradı. Ebu Hüreren'in rivadette hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, Kıyamet günü cehennemde iki gören gözü, iki işten kulağı ve bir de konuşan dili olan bir boyun çıkar. Şöyle der. Ben üç sınıf insan için gönderildim. Her inatçı zorbaya, Allah ile birlikte başka bir ilaha seslenene ve ruh taşıyan canların suretlerini yapanlara. Bunu Tirmiz ve Ahmet sahih bir isnatla rivad etmişlerdir. 16. Ardından da cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Mücahit-i Rahimullah bu ayetteki ma-in sadit kelimesi kan ve irin demektir demiştir. Hasan el-Basile dedi ki, şayet cehennem irininden bir kova gökten sarkıtılsaydı, yeryüzü halkı onun kokusunu hisseder ve bu koku onlara dünyayı bozardı. Evet, son olarak bugünkü derste 17. ayet. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Yani bu irinli sudan içirilecek kimse, cennemde bu azabı görecek olan, yani la ilahe illallah demekten kaçınan kimselerin azabı, kafir olarak ölen kimselerin azabı olarak bu tehdit bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yudumlamaya çalışır fakat boğazından geçmez. Her yandan ölüm gelir fakat ölecek değildir. Orada ölüm yoktur cehennemde. Bir de diyor ki Allah Azze ve Celle bundan ötede şiddetli bir azap da var. İbrahim Etteymi dedi ki ölüm ona bedenindeki her kıl dibinden gelir ve onun için devamlı bir azap vardır. Mücahit dedi ki canı boğazına takılır ama ne ölmesi için ağzından çıkabilir ne de rahatlamaz için tekrar içine dönebilir demiştir. Bu ayetin tefsirinde. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse 18. ayet, İbrahim Suresi 18. ayetle bir sonraki derste devam edelim. Sübhanakallahu ve bihamdik ve eşhedü en ilahe illan tevattike la ve estağfurullah ve tu